Böyle olarak her gün ekibimlerimizin başları, her gün yaptığımız çalışmalar başları, profesyonellerimiz, İzlediğiniz Kariya Vaksı Kırt Enstitüsü Tevzilerinin işareti olarak Koşe Efendimize çiçek takip ediyorlar <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bu hesapsız sayısız kullandılar Meshur eliyan Mürşid-i Şahire Rabb'i Halikimiz, Vacibimiz Allah ala huzetinne Hazretlerine sonsuz rahmetinle olsun. İngiliz ve sunuz en güzel müşadisi olarak bizleri için hakkı ve değerli üzere öğrettiği için bündelttiği evlenilerin ve sonrakilerin efendisi Muhammed-i Mustafa'sına sonsuz sedat-i selam, tehliyat-i istirhan koysun. <gülüyor> Rabbimiz bizleri necasının yüzünden bir izni açacak zaman kadar bile ayırmasın. Hacidinin yönünden ayarması başka yerlere kaydırmasın. Müdür münevyanına mütaş öğrendiniz Hazretlerimizin Şehir arasını müdürünüz 10 kutunun yok Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine bu için olmak üzere tüm saadat ve meşah edilmizi takip eden müheden Allah'ın mesajları meşgul mecliste konulan misafir edildiğiniz için Fakirat'a geçmiş bir için bir Fakirat'a geçmiş ilanatyla kendiler bir taş şiirle anlatılabilir şiir bir taş manalarla anlatılabilir her şeyden hamurcu koyunup sükürler anlaşılabilir tadılabilir bir müddetten var ya. Çok övgülen bir şahsı, en şahsı da bir şahsı gülüldürler. Büyüldüğünden erişilmeyecek kadar bu kulaklık oluyoruz. okuduğumuz zaman veyitten veyide sürüklediğimiz bir muhteşem Şimdi benim için bu mesele bu demek yani asli önemlik taşır. Prensipler bilim işi ve eski maarif hazinesi. Tasavvufi bir öğrenildi. Son dönüşe gelişmiş olduğu bir ürün bir ziyaret kimselesinin en yüksek hasretlerinden biri. Kendisinden kendisinin tinsizlerin bütün kimselerine aşina, bütün sözlerine baktık. Hayatlarını bilen. Söylülü gönlünde olan bir büyük Allah'ına bir büyük arşı. Onu tanım alan ecdadımızın hanımımız. O ince medeniyeti senin zarafetini sabaatla ödüllerle çiftliği en iyisi seviyelerin rezilini hakkında çok gözüne gözünmüş ciddiyel Ama okuyorum, okudunuz onu anlamak için onun bizi mesai vermemiz lazım. O anlamak için o kültürün hazretmiş olması lazım ki böyle anlaşılabilsin. Anlayamayanlar o kültürüne kendi. Kısa, saklı ve çirkin bazen de çirkin yapışlar diyorlar. yapıyorlar. Kendileri bir senden iyi için insan büyüğünü çok iyi hazırlayabilmek lazım. Sövba ve da akı lazım. Doğanlıkların çok iyiymişlerdi. Hadis i Şeriflerin olmak lazım. Tasavvuf aynandısı olmak lazım. Tasarım tercih çok iyi kavramlık <gülüyor> lazım. <Taşarıkların ayranışı gülüyor> <olmak gülüyor> lazım. lazım. <gülüyor> Eserlerindeki Asla yok. Kırmızı mahvim yetmiştirip yolda kızartmak yedirmiştir. Tecrübeler. Yani canlı boyları alacaksınız, derisini ulaşacaksınız, havada kızartacaksınız. Övermek mi? Tecrübeler. Metacinin simnesini gösterir. Tersine de, gelen ne? Nesmini, var, var ama, piran, de bir şartsun Nasıl bir tersine de bir şart? nasıl tersine de bir şey seesin? nasıl aktarılabilir? Böyle. Böyle bir anketle nasıl bir ...emsalini, mazuretini söylemek gerekiyoruz. Sadece şehrin bir lazım. Çünkü Mevlana çok büyük bir miktarı... ...nöteşem <gülüyor> bir çövük <gülüyor> Ve özellik ...çok çok iyi lazım. Hakikaten rica ediyoruz. Aha. Bütün tanıttan tercih edilmesi lazım ya da o tercüme de, de yapmamasıdır. Anlayamayız bile tercih istedim. Esra'nın birbirini Zaten ilgin şartı bir konuda karar vermek için bütün malzemeyi toplamak lazım. Malzemeden toplanmazsa sahip bir ilginin soyunca ilaçlamaz. <Gülüyor> Tekreme edenler, bir edenler cerd-i nikelden bir vaaz söyleniyor. Şunun diyor. Şöyle bana Mesela kendisi şarap mı koyacaksa velana asıl yolu söyler. Şerarıncı halp sefer eder, müşküncülü halde sürdüğü, şerar tekmesini kullanmıyor. Yani, koçuluyor, ödülmediği için ödülüp ödülmediği için ödülüp ödülmediği için. Yanlış halkı, haram eden, haber eee ferah hayırlı bir gün diliyorum. Eee o aynı çabalarıyor. Eler veren hepimizden arkadaşlar şimdi. Bir cephe üzerinden de namaz bizim yöntemlerimizin takdığı için mevran namlunda tarif edilmiş yani 5 sene yalnız değişikliğini üzerimizde okuyoruz yeni yöntemlerimizin arıca ne kadar hakim bu işleri ödüyorlar bu kadar Devleti, devlet-i bir noktada işletkilerin bir kumhane var. bütün hakkı sözleri bağlıyorum. Cinnan varmıyor. Bulamazsam bu nedir, derde tutan bakşına dair değil mi? Neyde tuttukları benim hasretimlerden almalıdır? Artık ki başka ülke, yanında düşerler, düşmürlerinde coşan سنن در واقع در این حاله حضرت مولانا ایلی جنون و ben biraz lesnin, resim, ne yaz? Ne olur? İstiridis. Hangi ilanları? Ne ilanlar? Hangi konutlarda? Ne konutlarda? Hangi sorular sorulabilir? Ne? Ne kadar mola veriliyor? Mezarlık adresleri, mezarlık ve zorakluklarından, düğün rezervlerinden bir yerden meydanat gelişler, meydanat, sosyal istihdamdan mola ne yazma bilirler mi? Ne yazdıktıysa, herhangi bir konuşma, lafınlaştırdığı bir şeyler diyor. Talepleri öyle değil mi? Onlar ne yazdılar ne yazmadılar, ne göre söylediler, ne dediler, tamam diyeceğiz. Ne öğreniyor. Bunun içerisinde önemli yorumlar ikinci sene. Mevla karar etmek için çıktığı araç karar etmek gerekir. Mevla kararının doğru mahal demektedir. Yani bilgisayar için şöyle yakın ise o onun beylansıdır. İmanımız özgüattandır demişler. Yani hem efendi de hem duyamadaktırdır. Çünkü azafi köleyi de azaf edersi arasında bir boyunca olduğu için bu bakımdan, bu cifetten, kalit, ya da Bu bakımdan bir malaya ne yazık ki bu bilimde radyo sinyali kullandığımız her bir sürü bir akla hak doğru demek özgürlük Mesela dijitalleşme de. yaşanıyor. Yani her yere bak. Filan denen doları ağaçlık birisi, bunu bildiğim kişilerle beraber diyoruz, yani ağaçlı kimseler, bir yerlerde olan Onun için hayvanı kısa zamanla, ne var? İnterdenizlerin. Bizden de her çeşit dolma, bunu sahip değiliz. Allah'ın Dört evler, sözü duran, kosor, eşit olan, bölüde Müradet Kalevcilerinin de ne kadar hınan'ı nîkâr yüksek şirketleri, sultanlara verilen büyük bir yaratdır diyor. Müradet Müradet Müradet'in de neymiştir. Hacı Teknar Şüleliğe de hınırlar da hınırlar O da bundan Ercan Müradet şeyiyle da isminin Gördüğünüz buna ölü tüm cennet insalar kendimize neden geçen yaparken πά ölçüyüye geçen geçen al fazaa 105 Kur'an ı pricioferini inceleyip uç какая Osmanliğe ve madre TONYLİR Hakkır etmiş gelmiş Arkadaşlarımıza Demiş bir Bilhassa bir 10 padişah Şeksiz şüphesiz Evliya Ve Onların ziyaret edilmişi gösteren Münaget müdahale edilen Sünnetleri bir zaman Allah diye bir seyha Yarım saat şirketmiş oluyor Anılsın. Geri döndüğümüzde nasıl, nasıl bir bir duyarsın şöyle: ne baktığını sandıysın. Yeni, ince Açıklar bir ölü et, etmemek şey i̇şte yani yani için ne demekse Diyareli bölümüşler Diyareli bölüm adreslerdir Bizimle hiçbir farklı kalmayacak Bunu diyareli yani Diyareli olmak yani anadoluya dolayı Nesu'nun için Kendisine bölümüş Diyareli Nisiket Bunu dinleyelim mesela her bir de Şimdilerinde Mescid Oğuzun diye bunca söylemeler zaman yani onu mahtapımız müddetten sannasınlar diye bunu gerekiyor. Adı Muhammed'in babasının yapıda orası, Muhammed'dir babasının babası babasının adı güzündür şeklinde herhalde evet, bir konuları vermişlerdir. Bir alim ailesindedir ki nabası, vahavet için sülhanlı ülenah diyelim, anıları anıları, Ve onun için ama Mevlana'nın güzeri derler, güzeri ürün demez. Yani babası elkinci Mevlana'nın Yani sülhanlı ülenahı. Kübirli'ye kalimatına bağlı olduğundan bizim de Kübirli'nin köşesinde olduğundan onu da gelirmesi istiyordum. Evet. Üçlü bölümlerde ünlük şahısların, şöylerinin şöylerin, içeriği şöylerin zaman gördüm ki şu aninin çocuğu ağrım ediyordum. Ve benim şunayla devam edeyim. Kürbüseye de artıdık görmüş olarak. Yani, arslanlı olur, arslanlı değil, kürbün elin kürbülü, bir âlif idaresinden Subhanet'in dilema hakkında kalanı kazanmış kimse, terancı ve ahranlığı verilen nazik kimseler, ödürekli sınırlık efendilerin ya da cübiyeti teslimiyetinin üzerinde temsilatla kazanılmışlar. ödülen şöyledeki şahısların hazreti neylerle hazretlerinin ödülen ödülen süpriz yetmediği için. Yani şu kadar zaman içinde yaşasak ama şu yeni yaşasak. şöyle ödülen ki, böylece ödülen ödülen ödülen bir hesapta bunların tabi dönüşü saklamayacağı aşikardır. Çünkü bazen ama evet, isimleri söylemeden şöyle beyan edilir. Yakın <gülüyor> zamanın e, e, karnaflarında söylendiği için mümkün ve muhtemeldir, görüldüğü. Ama mümkün söylememiştir. <gülüyor> Terracudundan söylememiştir. Hocamız gecelerinden de sürgüt ömürlük. Ancak kalbine gelmiş ve çıkmakta çıkmak üzere olan kişilere kalbette sohbetlerine sürerdi. Herkese kalbine aç, açmazdı. Onunla ölümleri, ölümleri, ölümleri Yani ona yakın saygandaydı. Ölümün zamanındaki kaynamda konudik ve sürekli mazul olmak mazulur. yani Peygamber'in hal yazarları, bunu da Ama sevildiği ve ebubat esimlilik evrimimize varlılığı İmam Şehadalık'ın mührelendiği hazırlıkları da ebubat esimlilik evrimize varlılık. Ama ben şu anda şey yapmadım, Şehir Rasiphan evde evrimle muhakkak ki babasından öğrenmiştir. Babasının vefatından <gülüyor> bir sürüye vefatının bir hakkı çektirilmiştir. Çelikçene dokuz sınavı kadar meşgul ve tasavvufu bizlere ona öğretir diye karnında veriyor. Hala dolaşmaya gittiyiz ve biz müşkil şanslarının konuştuğunu biliyoruz. Ben de bir konuşmamışlar Ve bundan sonra konuda tanımlayış, sevilen bir müddet olarak çalışmakta özgürlüğü görüyoruz. Yüzlerce soruları çevresinde meşru ilim ve koysu tarihimiz ile sonlandı kişi gördük. Hayatında bir tanışması çok mutlu bir hocam müdeme getirilmiştir. Burada sizler tasmanın etmemişleri, ben kimliğinden de kaliteli, ben ne Doğru, güzellik. güzel, kıvratlı, sekar ve hayal işin hasketinden öldüm. Öldüm ya bir Anamdan, ömrünü ben hemen karşı hasket çekmekten benim söyledim, benim kağıdımı görebildim. Ne söylüyorsan senin anladığın kadardır. Söyler, elidir. Herkes, herkesi kalp anlayamaz ve anlayamaymışlardır. Ama anlayıştan iki olup birbirini anlayan, benim birbirine meseledir, genelde kavrulan bir insanlar, benim birbirini çok <gülüyor> Hemen, barcimsi, hal konu, konuklar var, kebirler var kebirler. Baz, baz, baz. Her kuş bile kendini uzun cüzde beraber uçar. Tülyer Şahin Şahin'den. Onun için Şent-i derin anlayışından ve onun cüzde kurduğundan hayatında çok büyük gelişmeler, değişmeler olacaktır. Şems-i televizyelerin söyledikleri ekranlıkların bunu kıskandığınızda Şems-i televizyelerinin tekrar olduk Sülkan verediklerinin bir üniversiteyle onu tekrar günlüğe çağırtması, Şems-i ondan sonra best life ve ondan sonra da Şam'da sönüldü. Hatta o benim gibi bir iş kaydırıcından sonra onu kesinlikle alınmasayız. Hoş bulduk. için teşekkürler. Abdül Kıbrıs'ın yağıdın bir Kıbrıs'ın yılında kaydınızı bir defa kaydolamışınız, bir daha görülmemiş. Well İran'da arılıklar söylemek üzere Moskova'da çok